Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern sabahlar. başında töz, töz diyen adam kim diyen olursa şayet. Çok teşekkür ederim, Bize günaydın. Bize piştlesin, günaydın Oktay Bey, günaydın. Günaydın, biziz. Biziz sevgili dinleyicilerimiz. Yolcumuzu biziz. yolculadık mı sevgili dinleyicilerimiz. Aynı yaptık az önce, önce. Aynı aynısını yaptık. Aynısını yaptık ve enstrüman tel boyuta geçtik yani aynısından. Artık, artık hani bu senenin sonunda, senenin başında nasıl zayıf zayıf başlamıştık aynısını yapma konusunda. Ama senenin sonuna geldiğimizde bir de görüyoruz ki... Bütün davullar falan, gitarlar, tavuk. ataklar, mataklar, sololar ne hepsi aynı. Bana sadece enstrüman gösterin diyor Oktay. Aynını yapayım, aynını bir diğer taraftan da sevgili dinleyiciler şok, da, şok dakika gelişmesi değil... ...son dakikada şok, da, şok gelişme diye verelim onu. Verelim. Ee, sevgili e, değerli arkadaşımız Ege Kayacan'ı uğurladık. Ee, onu bir kez daha başarılar diliyoruz. Bu başarılarında umarız ki yüzümüzü kara çıkarmayacaktır. Ee, i̇lerleyen günler nelere gebe? Böyle bir dönemde bunun olması manidar diyenler var. Değil diyenler var. Ne oluyor ayol diyenler var radyolarının başında. Sevgili Ege Kayacan... Böyle bir dönemde e, faiz lobisine kurmak gitti ve bir yarışma programına katılmak üzere İstanbul yolunu tuttu erkenden bu sabah erken saatlerde. Umarız yüzümüzü kara çıkarmaz, umarız bizi mahcup etmez, umarız kimi neyi temsil ettiğini bilir ve ona göre davranır. Bilir ve hiç unutmadan e, başarı. da sağlayarak geri döner diye düşünüyorum ben. Yani yıllar önce benim Survivor'a katılma maceram Zaten vardı. Zaten ben o yani be, benim aklıma o geldi. Hep Burada bir yine, özentiden. Yine mağdur olan benim. <gülüyor> yine bana oy verin diyecek olan ben olacağım. Yani istemeden beni bu duruma sokuyorsunuz ya. Hayır. Ya ne, yani nedir ben benim sizin çektiğim sizin yarışmalarınızdan çektiğim sürekli bir gerilim, sürekli, sürekli bir ilgi. Yok canım ben... Ya, aman ilgi bende olsun. Ben Aa, şu yarışmaya katılacağım. Aman şu şey bende olsun. Aman paracıklar bana gelsin. Aman... Tamam ya tamam. Bütün yarışmalara siz katılın ya. Tamam, tamam ya. Oktay, yani ben e, senin de yarışmalara katılmanı hatta e, sen ben katılmadın de sen şey de yarışmaya yok. katılmadın mı katıldın? Hayır canım yok katılmadım hiç yarışmaya televizyonda katılmadım. jüri tipi bir şey olmadın mı sen? E, jüri, jüri oldum ben. O Yarışmanın da, da da davet ben. E, tamam, davet ya böyle bir, bir şey Ege de davet etmişler. Sevgi dinleyiciler kim 500 bin ister de e, önümüzdeki haftalarda Ege Kayacan'ı görme şansına nail olacağız hep beraber. Ama... Ee, tabii ki bu onun ikinci yarışması bir kere de kelime oyununa katılmıştı. Bir kelime içeriden... oyunu o zaman o zaman yayındaydı. Tabii yayın, yayında oldu. Sıkı yönetimden dönemden. hemen sonra. Hemen. Sıkı yönetimden önceki dönemler bunlar. Tabii, tabii. önceki, yani önceki bayağı, dönemler. Bayağı yani önceki dönemler. Sonraki dönem hangi sıkı yönetim olduğuna bağlı. Bayir. Ondan sonra ona <gülüyor> Benim katılmıştı. Benim doğum gününden önceki sıkı yönetimden <gülüyor> bahsediyorum. O zaman tamam. Sonra olur. Ee, şimdi bu günde bir. Bu da ikinci yarışma. Umarız şu paracıklara en çok ihtiyacımız olan şu günlerde biz yani çünkü biz bunu aramızdan temsilci diye gönderdik onu da bir kez daha huzurlarınızda söyleyelim de ondan sonra yarın öbür gün şey olmasın. Yap olmasın. Hay hay kazanırsa ama siz niye hak iddia ediyorsunuz falan değil bizden birisi yani Ege'yi gönderdik en uygunumuz oydu çünkü iş güç biz yoğunluklar arasında gidecek durumumuz yoktu. Bu en uygunumuz egeydi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> o paralışıklarda hepimizin hakkı var. İlmek ilmek. Havuz sistemi dediğimiz sistem her zaman e, en güzel sistemdir. Demokrasilerde de havuz sistemi en güzel sistemdir. En güzel sistemdir. Gerçi yola karışmadık. Dedik yemeğe yola karışmayız. Yemek yol karışmaz. Kazanılan para da bizim. Kazanılan yani... paranın nereye gideceği bellidir dedik. Bakalım. Yani e, bir de... Şimdi biliyorsun e, şu kadar kazandımlar, o kadar kazan yani daha fazla Abi kazanmıştır. Bu kadar yayınlanıyor olması bizim ha, en büyük avantajımız. O da televizyonda yayınlanmayan yarışmalara katılmak prensip olarak e, çok tasvip ettiğimiz, tasvip ettiğimiz bir şey değil. şey değil. Evet evet. Sebebi de budur. Evet. Gizli Bugün yılbaşının öncesindeki son toparlayacağımız, seneyi toparlayacağımız son gün. Seneyi devresi yani. Seneyi evet yani yarın acık bir vaktimiz var. Onda da zaten Harala Gürele yarın Yılbaşıydı falan idi filan idi derken hiçbir şey yapacak durumumuz yok. O yüzden bugünü dolu dolu doyasıya cilvesiyle nazıyla edasıyla işvesiyle ee, güzelce yaşayalım kapatalım. Ondan sonra bir daha sıkıntı olmasın hiçbirimize 2013 senesi. Ben şöyle bir düşündüm dün akşam hangi konudan başlayalım 2013'ü toparlamaya. Çünkü son güne bırakmayalım dedim Hiç, sevgili evet, dinleyiciler. Evet, evet. Yani biliyorsunuz yıl kalabalık ee, pek, çok, pek çok olay oldu. Dedik hadi son güne bırakmayalım. Böyle bir, bir gün öncesinden ikiye bölerek şey yapalım falan. Ama yine de geç kalmışız Fahir. Oktay... Yani biz Temmuz'da Ağustos'ta başlasaydık. Anca. Yılı toparlamaya diye. Anca. Anca bugüne son denk gelirdi yani. anca Anca. Anca. Denk gelirdi. Sen ne oldu? Almanak tipi bir şey gördüm sende de. Almanağım Alman yanımda hazır. 2010 Almanakları şu anda Oktay Demirci'de. Ee, başlayacağız mı bir yerden yoksa ben... E, başlarız Fahir. Başlarız, başlarız zaten çünkü geç kaldık. Zaten geç kaldık. Yani 2013'ü değerlendirmek için dediğim gibi çok önceden... Ha, Doğru. Dersen ki mesela Türkiye dışındaki olaylara bakıyoruz o, o kolay. O, onda ne olacak canım. sen zaten bizim bir haftada yaşadığımız olayı bütün dünya bir, bir yılda yaşıyor yani. O kadar çok da atla deve değil. O yüzden bakacağız. Biz Hayırlısı çok mu abartıyoruz yani. canım yani başka ülkelerde de kim bilir neler oluyor yani. Her ülkenin de kendine göre derdi var. Doğru mu doğru? Yani doğru, tabii belki tabii, onlarda doğru. da şöyle bir laf vardır. Kol kırılır yen içindeki aman dışarıya laf söz vermeyelim. Şunların ağzına şey olmayalım diye, sakız olmayalım diye. Tabii ya bizi rezil, şeye rezil ettiniz. Dünyaya, ülkeleri, rezil, dünyaya rezil ettiniz. Dünyaya rezil ettiniz, e, rezil ettiniz de dememek var. için var. Yani çünkü biz bazen oluyoruz. Yurt dışında rezil olduğumuz birkaç vakamız var. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ondan sonra. sonra hemen şarkı çalmayacağım dedim ama geçmiş bulundu. Geçmiş bulunca da kesemedim Oktay. Kesemedim. Ellerim kırılsaydı da kesseydim. Lal oldu dilim, kesmez olan elim kes. Kesen elim kesmez oldu diyerek kapatıyorum. Güzel, gerekli güzel, kendime şey yaptım. Gerekli bir dualarda bulundum kendi kendine. Evet, ah ettim ee, kendime. Ben. Ve tebettim. Ama öyle de mi insanın kendisine şey de ahı da tutar onu da söyleyeyim yani. Tutar mı? Tutar. O zaman tebet. Tebet tebet tebet. Ee, şarkı çalmadan, reklamdan hemen sonra geleceğiz demişiz. Demişiz. Hemen dem dinleyicimiz yakalamış. Aynen. Neden? Ee, Gözde Hanım yakalamış. Haklı. Haklı. Neden? Çünkü iki dakika önce söylemişiz Söyle Söylemişsin onu. abi onu niye yapmıyor? Geç kaldım, geç kaldım. Hemen girelim. Hemen girelim. Hemen Konumuzu hemen. Hemen 2013'e ıı, hemen şöyle. 2013'e bir... bakarız ya. <gülüyor> Bakın ha, ne bileyim sen yatıracaksın diye i̇ki, şey yaptım. 2013'ü yatırırız merak etme. O, o kolay, etme. o kolay iş. O 2013'te bir sıkıntı yok onu hallederiz. Ispanak yatağında 2013. ...bugün ve yarının böyle Aptel güzel be, şöyle bir şey var biliyorsunuz <gülüyor> ki... ...yani e, her şey çok güzel hayatımızda... ...inşallah daha da güzel olacak ama... ...yani... Aa yalı son Allah! Kafasına kafasına iyice. Dur oh. nalı o oh. şeyini... ...tam köşeye getir. Heh. Yalnız Arsız. bir iyi geldi ya. Arsız. Valla bir iyi geldi abi bir Arsız. şey oldu böyle... ...bir metabolizma bir çalışmaya başladı. Hızlandırır bana. at metabolizmayı hızlandırır. Valla sabah oktay. sabah güzel saatte yenen <gülüyor> e, at... Ee, gelen at daha doğrusu ee, Gelen at giden at ee, Ama şey sen iyice, bir, iyice hemen, hemen de, ne, nasıl <gülüyor> Hem bir metabolizmayı şey, hızlandırır <gülüyor> Hem de arsızlaştırır <gülüyor> evet. Fark edilmiştir o ee, Formula 1'in efsane pilotu Mihajim Çok üzüldüm ona ben o haberi duydum çok üzüldüm Vallahi çok sevdiğim Bilmeyenler adam Bilmeyenler için bir hızlıca söyleyelim Fransız alplerinde oğluyla kayak yaparken kaza geçirdi Başını kayaya çarpan ünlü pilot komada denmiş. Durumu ciddi deniyor. Ee, gerçi durumu gayet iyi diyen e, şeyler de var. İnternetten okuduğum kadarıyla. Benim e, ne olduğu belli değil. Şu anda e, yaşam mücadelesi veriyor. Durumu çok ağır diyen internet siteleri de var. E, kafasında e, ne denir? Kask olmasına rağmen. Başında kask koruma olmasına rağmen kayaya çarptıktan sonra böyle bir e, kötü... Olay yaşadım ya şıma bakalım umarız iyileşir. Umarız iyileşir. Hakikaten o kas da çok şey bir kas değil gözünde. Nasıl? De... Hakikaten Koru... şey yapmıyor mu? Yok canım korur da yani şimdi tahmin ediyorum eğer araba kullandığı gibi yüksek hızdan hoşlanıyordur tahmin ediyorum kayarken de e, o hızda o e, yani tabii ki birçok şey engeller de. E, Oğluyla beraber Yani öyle öyle bir şey yapacağını da zannetmiyorsun. Vallahi neyse, hakikaten bilmiyorum. İnşallah bir çok fazla da bir şey yoktur. Hani neden siz bir şekilde Formülü 1'i seyretmeme yani tam o böyle Michael Schumacher'in en e, başarılı ve favori olduğu e, dönemlerde Formula biri, Formülü biri hani hakikaten seyretmeme neden olan e, adam. Sen şuma mıydın? Evvalla ya şuma Yalan söylemeyim şimdi. Hakikaten şuma Öyle de bir rahatlığı vardı yani. Gene kazandı. Oh oh, gene kazandı diye böyle bir şey vardı. Formüle bir seyretmek de aslında o kadar da kolay şey değil. İlk başta nasıl seyredeceğini anlamıyor. Zaman alıyor, emek istiyor. Yani o kadar da şey değil. Biz ilk başta insan sıkılı sıkılı veriyor, sıkılı sıkılı veriyor. Ya da ben öyleydim bilmiyorum. Sıkılı sıkılı verdim, sıkılı sıkılı verdim. Ondan sonra zaman içerisinde Mihal Şumayel birinci. Gene pilotlarda lider, efendime söyleyeyim markalarda şampiyon falan derken... ...hakikaten böyle bizi bir 3-4 sene şey yaptı yani ne derler onu televizyon başına dikti. Yine şey canım başka bir şeyler vardı o takip ettiğimiz dönemde. Var var. Onların isimlerini için yani David Coltart vardı. Onların hepsi bıraktı mı? Onların hepsi bıraktı emeği. Bir tane Finn'i, pilot, pilot vardı. Baykonat. Fi. Fin Pilot vardı. Baykonan vardı. Bir tane daha başka bir tane daha var. Hakinan. Vardı. Hakinan. Heh. Hakinan, Hakinan'ciyim ben. Yoksa şu anda ismini hatırlayamıyorum. Olmam bakma. Eee yani bir gelelim vardı yani. Hep Cumhur 1. olurdu ama. Şimdi galiba yayınlanmıyor da. Yayınlanıyor mu? Bildiğim kadarıyla yayınlanmıyor. Onu çok bir dönemler şey müptelası çoktu. Hatta Türkiye'ye gelmesinde de yani o şey, pistinin pistin da evet, en büyük Türkiye etkilerden ayağı. biriydi. Evet Türkiye'ye falan filan. O ilgiydi değil mi? O ilgiydi tabi o ilgi iyiydi. Sen böyle bir şey mi bakıyorsun arıyorsun yoksa ben burada böyle Buyurun buyurun siz buyurun ya. Yok siz buyurun eslapa. Şeye baktım bulamadım. E, ayrıntısı şurada demiş. Yok ayrıntım ayrıntı. Mı ayrıntı. Ayrıntı yok bakalım neler var neler olacak sen bir şey yap ben debakmayı bakmayı verdim gazeteleri kenara koydum ehliyet sınavına müjde girenleri artık o eskiden 60 soruluk bir saat 15 dakikalık o korkunç sınav insanın geleceğini bir saat 15 dakikaya sığdırıyorlardı o sınav bir saate indi artık geleceğimiz bir saate ve 50 soruya. ya ya çünkü zaten ehliyeti çok zaman harcıyor insanlar ee, ehliyet almak için. Yani iyi olmuş bence çok güzel olmuş. 2012'de ehliyet sınavına girenler 120 olan sarı, soru sayısı 2013'te 60'a tamam, düşmüştü. Tamam yeter ya 60 soru ee, kime, kime yetmiyor ya? <gülüyor> 75 dakika yetmişti 150 dakikadan. Bunun 60'ı da bir 120'si de bir zaten. De, yani işte hatta 2-3 soru at soyat neyse işte falanı filanı motor hacmi hatta şey biraz daha şey sorsunlar yani kaç vites arabanız kaç vites? Arabanın, aşağıdaki arabanın rengi nedir mesela? Ne mesela bunlar bu sorularla bu işi çok daha rahat hale gir. Gerçi aman sanki daha önce 150 soru varken çok iyiydi de şey mi? İşte daha da iyi oldu ben daha onu söylüyorum zaten. Daha da iyi oldu zaten. yani şoförlerimiz daha mı şey oldu daha mı kalifiye hale geldiler. Çünkü zaman harcanıyordu gidiliyordu pazar günü oluyordu olsun abi. Ya hakikaten onu evden falan tip bir şey onu yapamazlar mı? Yani işte yavaş yavaş oraya gelecek fahir. Bu da Türkiye'nin en güzel göstergilerinden bir tanesi. Normalleştikine dair bir şey fayda. İşte yani, ispatı. <gülüyor> varan bir. Ne evet. kadar güzel. Ee, bu burçlarla ilgili şeyler var ya. Bugün de şu, 2013'te şu bu, bu olacak bu şu burcunu olacak. Şu anlatıyoruz falan filan diye. Ha, yani ee, yıllara şey daha doğrusu 2014 senesinde burçları neler bekliyor? Ha, şimdi değişim zamanı diye böyle bir başlık atmış Milliyet gazetesindeki şey. Ee, kim hazırlamış bunu beyefendinin ismi? Hakan Bey. Hakan ee, Bey kime hizmet ediyormuş? Valla ben anlamadım. Değişim zamanı falan diyor. Ne demeye getiriyor lafı? 2014'te Saka Burcu diye böyle bir şey. Saka Burcu diye bir şey eklendi mi ya? Eklendi ya bir tane böyle bir şeyle bir şey arasını giriverdi. Hani burada geçen hafta terazi okuduk, e, teraziyi okuduk en Son terazi bıraktık. Ondan sonra çok bozuldu zaten nokta teraziden no, sonra. Ne no, oldu no, no, ben anlamadım. Sakaya ne zaman geçildi? Ne no, oldu no, bir hata mı var? Saka burcu iş para ve kariyer Var var Oktay e, konuya işte bir tane daha araya girdi Bir tane gezegen gitti Araya bir tane daha yıllar sonra Aa bir... vallahi girmiş ya ben bir esprili Amblemi falan filan diye düşünüyorum Saka diye var burada E var Oktay kova diye burç, burç olduğuna inanıyorsun Saka diye inanmıyor Akrebe inanıyorsun Oğlak diye bile burç var Hiç onlara gıkın çıkmıyor bakıyorum Doğru Saka olunca hemen Sen de doğru söylüyorsun Fahir Hemen bir anda şaşır Hangi günlermiş bari bir en azından onu verelim. 21 Ocak 19 Şubat. Çok da böyle değişik. Ha, o zaman saka oldu şey. Ne? Neydi bizim diğer arkadaşımızın adı? Arkadaş Egekaya. Ha Egekaya mı? Egekaya Ege olmadı mı? O zaman saka oldu. Egekaya saka burcuna geçti işte. 21 Ocak 19 Şubat. Doğru değil mi? Saka oluyor. E, Saka oluyor tamam canım. E, hayırlı ol uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman benim de değişmiş şey olabilir mi acaba? Değişir Oktay. Değişir. Onu yapacak hiçbir şey yok. Hem kolay olan yükselenim Acaba onu da etkiliyor mudur? Onları ben bir araştırayım. Onlar Gelin bütün kişiliği karşına, insanın faiz. değişmiş oluyor. O zaman bu saati şöyle güzelce tamamlayalım. Ondan sonra önümüze bakalım. Bir yol haritası çizmekte herhalde... E... Çizelim ya. O iki dakikalık kağıt Yani, yani Yol haritası ben çizmekte. Ne olacak ya? Al, al sana yol haritası. Modern Sabahlar... Modern sabahlar. Modern sabahlar Elbette bazen gülüp bazen coşacağız dedi şair bu şarkısında. Elbette Oktay Demirci yine en güzel üfleyerek e, en güzel besteleriyle sizlerle beraber olacak. Üflemedim ya mikrofon şey sesi. Ha, mikrofon sürtme sesi mi? Mikrofon sürtme sesi. Ne kadar mikrofon güzel. Nereye kayboldun muhterem gene bir yerlere kayboldun gene böyle. Ya içeride yılbaşı partisi yapılmış <gülüyor> radyomuzda haberin var mı? Yo. Ya valla içerisi yılbaşı partisi sonrası coşkancasıyla mı kalıyor? Coşkancası, karşı coşkancası yani? kadar düzgün ve <gülüyor> şey <gülüyor> bir hava havada şey var yani böyle giriyorsun parti havası mı var? Parti havası var. O neşe hala devam ediyor. Hiç kimse ona sonra içeride. Ne güzel. O neşenin ben şeyini aldım, havasını aldım, kokladım yani. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Nereden Bizi niye çağırmıyorlar oldu? artık ya? Çağırdılar ya. Cumartesi günü diye çağırdılar. <gülüyor> Benim de bundan pazartesi haberim olması da en güzel coşku. <gülüyor> Esas benim aklıma geldi Fahri? Sen tabii bilmiyorum aklımda mıydı da. E, sevgili dinciler bize bir e, Kasım ortası bir sunuculuk işini konuşmaya başladık Aralık sonu için. Hı -hı. E, Aralık başında falan bağladık biz o işi. E, Ar Aralık'ın 22'siydi yanılmıyorsam Ya da 26'sıydı <gülüyor> <gülüyor> sunuculuk. Dün akşam aklıma geldi. A bizim sunuculuğumuz bugün en kaçı... 29'u 29'su. E ne oldu bizim ya 22'si ya 26'sında sonucumuz var deyip e, meğerse iptal olmuş. Ha, i̇ptal mi o? İptal. Onu Tabii canım iptal olmasa yani. Olur mu yani <gülüyor> hiç olur mu ya? E, defalarca konuşmuştuk yani de. Ama yani böyle zamanında hatırlayamıyoruz iptal olan şey. <gülüyor> <gülüyor> Birimizden birisine Allah. söylemesi yeterli oluyor ya bizim bu işte Tamam o zaman o iş tamam sende. Onu konuştuk biz. Onu Fahir'le konuşmuştuk deyip. Biz onu bir daha hiç öğrenemeyebiliriz. Öyle bir durum Abi, var. O yüzden yoğuz, yılbaşı bana söylendi Fahir He, bana söylenmedi. Sanki size söylenilmiş gibi. Anladım. Düşünüldü. Anladım. Yani onlardı da Ben dedim artık herhalde şey yapmıyorlar. İyi yaşlı başlı adamları istemiyorlar. Çünkü artık yani Sen olur mu ya? Oğlumla gelirdin ya. Oğlumla oğlumu gönderirdim ya. Hiç o da gençlerle eğlensin. <gülüyor> Ay öyle mi olacak acaba? Ama baba, ne, ne olacak? Fahir benim babam. <gülüyor> Bu adam benim babam. Öyle mi olacak? Ama ne kadar güzel. Hafta sonu gördüm sevgili dinleyiciler. Hakikaten maşallah denecek. <gülüyor> Yapılacak ee, güzellikte ee, ve uzunlukta bir bebek. Aman huyu güzel olsun. Bir de uzun bebek. Huyu uzun olsun. Kime çekmiş o uzun uzun böyle bir? Acaba kime çekmiş? Allah Allah kime çektiyse. Allah Allah ya kime çekmiş olabilir? <gülüyor> kime çekmiş olabilir? Bana çekmiş ol... Olmaz. Dayıların çeksem... desem dayısı yok. Yani çünkü oğlan dayıya çeker. Normalde dayı yok. Ortada dayı yok. Birine çekecek o zaman baktı dayı yok hala yok. Ne yapayım dedi nabim, kendi bari... başımın çaresine bakayım dedi. Benim anladığım bu Anneme, oktay. Anneme babama benzeyim dedi büyük ihtimalle. Yani yapacak bir şey yok dedi yani. Bari bunlarla idare edeceğiz elimizdekilerle idare edeceğiz dedi yani. Öyle Çocuk dedi da dedi haklı. büyük ihtimalle. Çocukların en büyük şeyi ellerindeki idare etme yetenekleri. Uzaya CV gönderdiler İstanbul'da bir grup gıda mühendisi. Ama biz de neyin bir şeyimizi göndermiştik. Uzaya mı? Uzaya bir şey göndermedik mi? Biz böyle hatırlıyorum biz bir şeye bir şey koymuştuk. Ha evet bu OTTÜ'de e, Değil mi onu diyorsun TÜBİTAN'ın gönderdiği önce, Tübitan gönderdiği şeye ne koymuştuk ne, Bak ne, onu da hatırlamıyorum Neyimizi koymuştuk ya hakikaten nasıl şeyimiz, unuturuz adımızı, böyle ya? Bir şeyimizi koyduk ama ne göbek bağı İsmim... yoktu o zaman İsmimizi belki koyduk koymadık İsmimizi mi yazdık koyduk Biraz para mı koyduk Para koyduysak bence dolandırılmışız <gülüyor> Ne yaptık ya ne yazdık Bir, bir şey, şey koyduğumuzu hatırlıyorum ama ne koyduğumuzu vallahi hatırlamıyorum ya da bir parça mı gönderdik Bu da Uzay şeyleri uzaylı dostlarımıza bizden hoş bir şarkı diye bir şey mi gönderdik ama şarkı dedim parça dedim bedenimizden bir parça gibi Hayır yok canımdan sanat eseri parça gıda mühendisi e, bir grup gıda mühendisi yaşadıkları işsizlik sorunu protesto etmek için cv'lerini balonlara bağlayıp göndermişler İstanbul'da bir... yalnız doğru söylüyorlar ya hakikaten gıda mühendislerinde öyle bir şey var yani pek çok gıda mühendisi tanıyorum diyebilirim pek çok dedim hani 7-8 tane Bunların büyük oranda da kendi işleriyle ilgili bir alan bulamıyorlar. Yani bulsalar yapmak istiyorlar ama evet. bu meslekleriyle ilgili herhangi bir şey bulamıyorlar. Özel sektörde yetkilerimiz başka meslek gruplarına dağıtılıp kısıtlanıyor diyerek e, ikinci plana atılmaktan mutsuzlar kendileri. İstihdam uzayda diyerek e, güzel, güzel bir pazar eğlencesi arkadaşlar. yaşamışlar. Bu Dünden şeyle mi? Çin bu... balonlarıyla mı? Ne balonları? Çin balonları var ya bu içine işte yakıyorsun da gönderiyorsun. Direk balonu gibi oluyor. Ya düğünlerde ha, şöyle falan. Şey, şöyle bir şey yapılıyor yukarısından şöyle bir şeyler falan. Yok hiç o mu? şey yapılmıyor canım altındaki bir, bir tane bir tane bir karpit gibi bir şey var onu yakıyorsun o gazlayıp gidiyor. Yok yukarı. öyle değil ya bildiğin şey bu uçan balon İzmir Fuarı balonu. Ha, ben içine, orada, ben orada basın, gördüm bu balonu. Anladım, ha, anladım. Öyle bildiğin uçan balon onlardan. Yani bakıyorum şöyle K fotoğrafa bakıyorum. Kısmet bakalım kısmet Oktay Bu yani. balonu gökyüzüne bırakmanın bir enerjisi var ya. Tıpkı yılbaşı partisi sonrasında enerjisi gibi. Havai fişek şeyi gibi. balonu bıraktığın uçurduğun zaman insan şey gibi oluyor. Başka gezegenleri sanki fethedecek gibi hissediyor bir taraftan. Yani eminim gibi. ki çok sinirli ve çok üzgünler gıda mühendisleri bu protestoyu yaptıklarına göre. Ama şu an öyle bir anlık bir durum var fotoğrafta. Gayet neşeliler. Pazar günü. Hava da güzeldi. Tam güzel protesto her protesto zaman insanı neşelendirir. Protesto zamanı e, çok güzel yaptık biz bunu falan diyerek mutlu bir şekilde evleri. Tabii masraflı. Masraflı balon alacaksın. Balonları herkes kendi getirmiş. Herkes tabii kendi getirdi. Ondan sonra renkli renkli güzel de bir görüntü olmuş. E, vallahi süper. Emeği geçen herkese teşekkür ederim bir kez daha. Gıda mühendislerinin de umarız önümüzdeki süreçte 2014 senesi Tüm gıda mühendislerine... 2014 senesi gıda mühendislerine gelsin ya. Bence de öyle. Gıda mühendisleri günü ilk başta bir e, bir gün vererek başlayalım. Ondan sonra e, elimizden gelen tüm çabayı gösterelim. Bilet aldın mı? Bilet. Ben marketten aldım. Bileti nereden aldın? Ha yani. onu cevap ver. Bilet aldım marketten. Aldım. Hayır tamam. ma marketinde bilet aldım. Aldım aldım. Bir tane çeyrek bilet aldım marketten aldım. Marketten Çok da huzurlu aldım. oldum yani. Kafam rahat. Kafam rahat. Çok güzel yapmışsınız çeyrek bilet tercih ederek. Güzel böyle zeytin, bilmem ne, tuvalet kağıdının yanında bir tane de çeyrek bilet rica edeyim demek o kadar hoştu ki. Büyük marketlerden mi? Çünkü büyük ben de dün alışveriş yaptım. Burduma soktular. Milli Piyango bileti Yok, istemez vallahi. misiniz diyor. Yok almayacağım. Neden almıyorsunuz falan diyor. Böyle biraz da sinirli bir gözüktü. Neden bir almıyorsunuz kasiyer siz? vardı. Lobicimisiniz, necisiniz? Yok, Niye almıyorsunuz? Ben almayacağım ya. Ben şey yapmıyorum ya. Almıyorum ben piyango ne alacağım? Alın alın. Almayacak mısınız? 102 liralık alışveriş yaptınız piyango bileti neden almıyorsunuz diye böyle. Hani bakıyor durumu da var 102 liralık alışveriş yaptığına göre bu adam 12,5 lirayı niye buna ayırmıyor diye. Tabi bakıyor orada parça sayısı ve e, toplam tutara bakıyor. Öyle bir yere koyuyor seni sonra ona göre zorluyor. Eziklediler mi seni Oktay alamıyorsun durumu yok mu dediler ne diyorlar. Valla biraz sinirlendim. Sen almadın mı gerçekten? Almadım yok. Allah Allah. Benim bu İyi, sene gerçekten. geçen sene piyango'ya şeyim bitti. İnancın mı? İnancın bitti. Valla geçen sene ben bir de böyle çapraz seri mi, düz seri mi ne aldım Oktay? Yani öyle bir 3-5 tane aldım onun ötesinde de bir de böyle bir seri, man, de, hayatımızda da bir tane de seri bir işimiz olsun diye. Böyle bir şey yaptım ve ben böyle rezalet görmedim. Böyle rezalet görmedim. Hiçbir şey çıkmadı mı? Tabii canım milyon çıktı canım çıktı. Ama protesto için onu da almadım. Son iki mi? Yok son iki değil canım bir iki tanesi çıktı toplamda 50 lira falan kazandım ben. Geçen seni almadım. Hala bak son güne kadar şansım var. Gerçi biletleri bulamamamın da en büyük etkisi var. Böyle sinirden bir kenara atmıştım da sonra nereye attığımı da bulamadım. Falanlar filanlar Senin olaylar olaylar. Senin özellik sabit zaten. Benim o özellik sabit. Bir kenara atıp sonra da ne olduğunu bulamama özelliği. Profesör Doktor Erkan çok açıklamış. Büyük ikramiyenin %85 oranında çeyrek bilete çıkacak demiş. Büyük ikramiye. Kaç oranında? %85. Onu bana da sorsaydı ben de söylerdim. Hatta daha böyle şey dedirebilirdim yani. %84.2 falan gibi böyle bir rakam da verebilirim daha inandırıcı olurdu. Ama biraz net konuşmuş falan. 2 milyon bin 273 bilet sahibinin e, Toplam Hiç heveslenmeyin. 286 milyon 150 bin TL ikramiye kazanacağını söylemiş. Ondan sonra çekilişlerin 10 milyon numara üzerinden yapıldığına göre. Eyvallah aynen abi. Satın bir bilete büyük ikramiye çıkma olasılığı 10 milyonda .000 kaç? 1 Bravo Fahir vallahi sen de aynı açıklamaları yapar mısın ya Hakikaten Rakamlarla aram iyidir Dans etmeyi severim rakamlarla Oktay Rakamlarla dans Bana rakamlarla dans etmeyi öğreten adam var Kim o ya İlkokul öğretmenim Ne zamandır programda ayakta alkışlanmıyor vallahi teşekkür ediyorum Herhangi ya Herhangi biri O senin ilkokul öğretmenine kısmet oldu En şanslı değil İstanbul ee, herkes gidip oradan alıyor. Nasıl olmasın zaten ya anlamadım ki. Neden olduğunda herhalde... Bir tane biliyoruz. televizyon kanalı var. Fix her gece aynı yerden yayın yapıyor yani haberlerin için. Böyle ne ne haber için? Bir bilet kişisi galiba bu Nimet abla gişesinin orası mı neresiyse. He. Ya herkes böyle yurt satında. E, bunlar da böyle Adana'ya gidecek. Biz de tabii tokattan geldik bunları almayı diyen bir sürü insan var. Bilet almaya gelenler mi var? Valla öyle olduğunu söylüyorlar da ya da öyle bir intiba yaratmak istiyorlar. Şimdi o da bir taraftan da havalı bir şey ya. Ta bilet almaya, dokattan geldik biz de diye. ay falan diye yani bilmiyorum nasıl tokatta izleyenler. Nasıl var Tokatta vay adam bilet almaya İstanbul'a gidiyorsa bu adam nasip ne bir adamdır diyerek ha, şey yapar. Televizyonda görünmek. Hatta televizyonda... görükmek. Ha, televizyonda hani Görüktüğün anda da güzel bir şeyle e, sebeple de şeyi bağlamış oluyorsun ee, tokat'taki kademeni birkaç kademe yükseltmiş oluyorsun. Ne kadar güzel. Neler alınabilir nasıl yapılabilir onlara şöyle Biliyoruz at alacağız mı? at alacağız yarış at. Ben yarış atı almayacağım abi bildiğin şey alacağım ya. E, normal gün, gündelik at alacağım böyle yarış, mesela yarış bisikleti var bir gündelik bisiklet var. Yarış arabası var gündelik araba var gündelik at alacağım ben. Gündelik at dedin? Gündelik at böyle ya. Yani her gün bilebileceğin at bir süt. at mı? Ve ben at sütü işine giriyorum Oktay. Ben de geyik eti işine girmek istiyorum Fahir ya. Ya geyik eti çok o zor bir işte yani. Zor işte. Ben hakikaten ha, gireceğim Çok ya. özür dilerim. At sütü çok kolay çünkü o da çok daha şey. Niye sen şey yapmıyorsun Fahir? Ya atı ben bir şey yapmayacağım. Geyik bu ben... vur geyik yani ne yapacaksın? Yetiştirsen bunları... Ayrı dert. Nasıl, ne, ne yapacağım? Bunlar serbest bir geyik kezen için. geyik mi olacak? Yoksa serbest çiftlik kezik, geyiği tabii. mi? Çiftlik geyiği zaten ben hiçbir şeyin çiftliğini sevmiyorum. Alabalık, Çiftlik alabalığını da sevmiyorum. Sen yemezsin Fahir. Çiftlik de çuprayı da sevmiyorum. Ama ben ne yalan söyleyeyim ben at sütünden içerim. <gülüyor> Onu ben sana söyleyeyim Fahir. Ya ben kımız yaparım şey yaparım at sütü onda çok gelecek var bak söylüyorum. Kırmızı yap ondan sonra bir de senin güzel kopuzun var ya. Hediklerini <gülüyor> giy kopuzunu güzel kar yağdığı zaman çıkarsın kımızını içer kopuz çalarsın. Nasıl? Nasıl? Abi? Hediyle çok güzel. de yürürüz. Hediyle yürüdüm üstüne de yürüye takarım bitti gitti işte ya. Ne bu sendeki enerji kımız çaldım ve kırmızı içtim de diye gelirsin radyo. Yani kırmızı olur şey olur. Çok güzel ben çok güzel şey yapacağım ya at sütüyle çocuklara da çok faydalıymış at sütü. Fayda, faydasına gireceksen eşek sütüne gir. Ya at eşek aynı değil mi zaten bunların şeyleri. Sütleri mi? Familyası canım. Ee, çok fark eder Fahir Çok fark eder şey. Eşek, süt Eşek sütü hayır. Hayır. Hayır. Evet. İkna oldun mu? Oldum Vallahi oldum <gülüyor> tamam, gündelik... Uzatınca her o... şey oluyorum O yani. zaman gündelik atışına gir Vallahi çok güzel ee, fikir ee, Ama sen yine de ben sana bir iki tane şey vereyim Ver abi ee, Rakam vereyim Çünkü biliyorsun altın fiyatları değişti ee, Tek taş pırlanta yüzük fiyatları değişti 1000 TL'den 50.000 tek taş pırlanta yüzük alabiliyorsun Hesabı kolay veya 593 kilo 24 ayar külçe altın alabiliyorsun. Çok güzel 593 kilo çünkü ben kaç kilo diye tutuyordum aklımdan sürekli beni sinir ediyor orada. 593 kilo 24 ayar külçe altında olsa Fahin nereye koyarsın? Ne olacak? 593 kilo o kadar atlı devede bir şey değil Oktay. Yani arabanın bagajına sığar gibi geliyor. Biraz göçertir falan ama böyle. Hayır bir şey de sen şey yapsın ya. Şaşırsın. Ay nereye koyacağım? Ay hay Allah ay, falan. Ay ne yapsam Atın ki? sütünü ha. nasıl sayacağım? Hay hay. Hey geyik etimi ay nasıl Her şey normal karşınızda Her şey normal. bilmiyorum şey... ya. Böyle şerbetlendim her şeyi normal sayıyorum. Hayır 593 kilo dediğin şu kiloluklardan 593 tane hesabı kolay. Ha tamam işte. Onu nereye koyacaksın? Onu Evde. böyle sedir gibi yaparım. Eve ya. mi koyacaksın? Nereye koyayım? En güvenilir yer. Evet. Eve, eve koymam canım. Başka mahalleye <gülüyor> onların kaplarını başka mahalleye atarım. Önce ondan mesela başlayayım. Mesela onun için bir ev mi tutarsın mesela? Hayır, Hayır. Yüksek, güven, yüksek güvenlikte yüksek güvenlikli, koruma olan böyle bir kapısı sürekli güvenlik olan. Yok ya ve annem hep der böyle. Orta, satıcılar giremez orta, ya ortalık, Ortalıkta, olan şey iyidir diye. Yani evet. önce böyle alırım. Onların kapını başka mahalleye atarım ki başka mahallede sanki altınlar başka mahalledeymiş gibi. Onlar şey zaten yapayım. kapısı satılıyor ya. Niye kapı var? Oktay küçücük altınlar kaplarında satılıyor. İşte onlar küçük altın olduğu için kaplarında satılıyor. Canım bunların en, en basitinden Biraz şey boya, vardır. göz ya. boyasın diye. Bir vakumlu poşette falan satıyorlar. Ya bunu göz boyamaya gerek yok ya. Yani. Öyle deme çizer çizer birbirlerini çizerler. Bunu şeye sarıyorlar. Çizerler Oktay'cım. Sarıyorlar. Vakumlu poşette şey ıslak nemli bezden bırakırsın gece mayalanır o altın. Fiber. Ne? fiber. Mikrofiber bezler var ya. Ya saçma Bardak sapan bezini. şeylerde bile şişelere böyle... Kafaya geçirilen var ya mesela kafamız yaralandığı zaman kafamızdan bir şey yaralandı. File gibi bir şey geçiriliyorlar ya. Bunun şişelere geçirilenin de var. Kafamız mı yaralandığı zaman? Ya böyle sargı bezi falan konuyor diyelim. Tamam. O dursun diye. File mi geçiriyorlar? Böyle kafaya böyle file gibi bir şey geçiriliyor ya. He. Onun böyle şişelere geçirileni var. Onları inanıyorsun da niye altınların üstüne geçirdiğine inanamıyorsun. Dikkat etsen onu da çok zor inandım. <gülüyor> evet yani var gördüm. Gözüm önüne geldi en son inandım. Ee, doğru e, tamam peki Fahir yani o zaman en kötü bir fileye geçirirler bu kültürtatını. Ya yani bir geçirsinler onların işte poşetlerini başka mahalle atacağım mesela. Çünkü senin sende olduğu belli, belli olmasın. olmasın diye. Onlardan da ne yaparım normal böyle gündelik eşyamış gibi cesine ee, işte süs aksesuar. 593 kiloyu nasıl taşıyacaksın zaten eve? Başım, Her canım, yan o... yana koyarım sedir yaparım üstüne de bir güzel hayır, Eve şey... nasıl getireceksin? Araba Herhalde... arabalı. Kargocunun getirmesini beklemiyorsun 590. Araba ile getireceğim. E, nereye koyacaksın abi? Bagajı. Neye koca tek tek mi taşıyacaksın? Bir çanta olacak. Senin spor çantan var ya büyük. E tamam. Hadi ona koydun 100 tane. He. 100 tane de olmaz ki 100 kilo olur o zaman. Canım hele bir, şey de, hele bir gelsin de hele bir gelsin ondan sonrasını zor iş, buluruz. Zor zor. Bu külçe altın havalı da çok zor. Iş. Çok zor. vallahi şey pis. yani yükte de hafif değil, yükte de ağır. Pahada da ağır, yükte de da ağır yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor. Kıskançlar diyorum, kıskançlar diyorum, kıskançlar diyorum. Kıskançlar çatlasın diyorum Vallahi ben de o zaman. Valla bu uzun süredir konuşuyorduk vır vır dır dır. Ee, bu aya inildiğine inanmayan adam hadisesini gerçekleştirmiştim. Madem diyordum öyle niye bari yani 30-40 sene önce böyle gidildiyse şimdi ferah ferah rahat rahat gidilmesi lazım. O kadar masrafta da tutmaz her şey gelişti her şey ucuzladı. Bir de artık insanların şey seviyesi arttı. Evet. Ondan, niye gidilmiyor tekrar diye. Çin gitti biliyorsun. Aya başarıyla iniş yaptı. Çin uzun süredir burayı, burayı ziyaret etmeyen Amerika'da tutuştu. Ay efendim ne olacak falan filan diye. Ve düğmeye bastı NASA. Ulan dedi bari burnumuzun dibindeki yere Daha önce gitmediğimiz anlaşılacak. Bir de, bir daha bir de öyle çünkü... bir şey. E, o vallahi ben yani. Çünkü taşın altına en son anahtar koyduk demişlerdi. Bakalım taşın altında kurbağa görecekler gibi geliyor bana. Çin bu kafayla giderse daha çok yorur kurbağa. Bir de ticaret için yani adeta bir İpek yolunu tekrardan bir şey noktası ne derler orası. İpek yolunun şeyi ana duraklarından biri mi ana, olacak? Ana duraklarından bir tanesi olacak. Uzay görevleri içinde orayı istasyon olarak kullanabiliriz diye. Bir de Çin giderse artık şeyi kalmaz bir süre sonra. Ne derler onu gittiğin zaman yerde bulamayabilirsin yani. Çin neden gidiyor? Çin biliyorsun geçen hafta sonuna doğru e, tek çocuk yasağını biraz gevşetelim dedi. Biraz gevşetelim. Serbest bıraktı hafta sonu. Ben sonuna. anlamadım. Tek çocuk politikası var diyorlar e, ama... Durumu şey, olan yapsın da döndü diyebiliyorum ben. Üç çocuğu, olan da var içinde. E biliyorum. Cezası var ama para ödüyorsun devlete. Yani, ha ceza mı ödüyorsun çocuk başına? Tabii canım. Yoksa hani vergi... Ödeyemezsen çocuğu alıyorlar. Ne bileyim vergi oranı falan artıyor işte öyle. Parayla para hallediyorsun. Şu anda biraz gevşettiler onu. Belki büyük ihtimalle şey olabilir. E, yer arıyor olabilir için. E, tabii canım. Ne yani... zaman gidelim ne zaman gidelim. Dur daha tam ihtiyacımız oluncaya kadar bence kasalım falan dediler. Herhalde zamanı geldi artık. Vallahi öyle kongreye iletilecek... Ee, Ay Keşif ve Analiz Grubu yakında teklifini kongreye verecek. Kongreye diyecek efendim bizim şu kadar paraya ihtiyacımız var. Ne yapacaksınız lan bu kadar tamam. para dediklerinde? Ay'a gideceğiz efendim. Ay'a gideceğiz diyecekler. Çünkü kongreden çıkıyor bütün paralar. Tabii canım. Çin'den. Yani e, kongre biliyorsun Amerika'nın kasası gizli kasası olarak geçer. Amerika'nın kasası kongre. Yani kongreden onaylattığın zaman tıkır tıkır istediğin gibi alır. Aldığın kadar harcarsın. Oktay Temirci'den. Sabah Rehabeti adlı programa hoş geldiniz. Ve gidersin Fahir. <gülüyor> Ve gidersin. Ve gidersin. Bir hemen önemli gelişmede Monopoli sevenlere ben onu da söyleyeyim. Monopoli'ye geçmeden önce bir düzeltmemiz var dinleyicilerimiz bunu düzeltmiş. Bizi e, hatırlatmış. düzeltmiş ağzımıza vurmuş. E, kova Burcu'nun adı Sakaymış. O değişmiş. Yoksa yeni bir burç eklenmemiş. E, hatta Zeynep Hanım diyor ki bir, bir tek o beyefendi Kova yerine Saka Burcu'nu kullanıyor diyor. Saka ismini kullanıyor Burçlar Ama bu da yani belge geçer gibi Faksa demenin bir şey Sene olmuş 2014 Kovaya bundan sonra Saka desen ne olur Demesen ne olur Be adam Diğerleri aynı İşte bir Şey gelsin ya Bir enerji gelsin Burçlu'nun Hiç altına. enerji gelmiyor Bilal, Bilakis enerji somuruyor Adamı sinir ediyor Saka mı? Canım ne diye Madem Kovayı de Sakaya döndürüyorsun Sakanın anı Kuş Saka mı bizim bildiğimiz Herhalde Kuş Saka'dır Hayır yani, Ne bileyim yani kuş... Başka Kuşlu Burç var mı ya? Yok değil mi? aynı mı yani bunun gerçi şeyle fark ediyor hani. Bakayım aynı mı? Bakayım. Aynı değil Fahir, başka bir şey. Başka bir şey. Ne çizmiş? Kuş gibi bir şey mi? Kuş gibi bir şeydi değil, Böyle çömlek gibi bir şey çizilmiş. İşte kova. Neyiye saka yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım ki. Muhterem. Yani adam sinir ediyorlar. Biraz ee... Fahir, biraz değişiklikleri açık ol ya. Evet, değişiklikleri konu açık. Astroloji doğsa. Kova astroloji oldun da gerisi teferruattır doktor. Teferruattır, doğru diyorsun. Monopoli severler Heh, artık bilmiyorsun. Evet. Şimdi Monopoli bilmiyorum en son ne zaman oynadığınız. Gerçekten dünyanın, yeri geldiğinde dünyanın en eğlenceli, yeri geldiğinde dünyanın en sıkıcı oyunlarından bir tanesi. 7 sene veya 10 sene oldu. Yani benim. bu şey vardır ya Çünkü... Hababam sınıfının müziği. Hı hı. Hani böyle yumuş yumuş çalarsa çok dramatiktir de. Evet. Hızlı çalınca da çok eğlencelidir ya. Tamam. İşte monopolde öyle oynadığın kişilere göre, zamana göre falan bazen çok eğlenceli bazen size çok sıkıcı hale gelebiliyor. Ama e, meğer bu oyunla ilgili herkes tarafından yanlış Oynandığı ortaya çıkıyor bilinen yanlışlardan o, bir tanesi. Niye ya? yanlış mı? Şimdi nasıl bunun kuralları hiç kimse bir oyun aldığı zaman kitapçığını açıp okuyan çok nadir insan vardır ya. Evet. İşte herkes de kulakta. O öyle değil. Aslında şöyle oynanır, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye herkesin bir şey var. Ee, mesela Genelde bir, anlaşmazlık olduğu zaman şeye başvurulur. Kitaba başvurulur. Kılavuza başvurulur. Kılavuza başvurulur. Orada da bulamazsın. Tamam neyse o öyle diye bir şekilde ee, ne derler? Neyse diye kapanır. Hakem heyeti, doğru. Hakem heyeti kurulur veya işte bir ihtiyar heyeti olaya karar verir. E, Monopolide de şöyle bir oynayanlar varsa bundan sonra bir de yılbaşı geliyor. Yılbaşını monopoli oynayarak geçirecek olanlar varsa şayet onları da ne diyeyim yani. Yani bütün günler çuvala girdi de yılbaşı gecesi mi kaldı bir tek diyorum. Ve Monopoly. Ben sizin Monopoly sevmenize bir şey demiyorum. Yılbaşı gecesi yapacak başka şeyler de bulabilirsiniz diyorum. Ee, Monopoly'de geldin bir arsayı alacaksın mesela. Tamam. Geldin arsa. İlk başladın. On, attın mesela 6-2. Tamam. Geldin pıtı, pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı. Ondan sonra nişan taşında e, mesela bir ev. Tamam nişan taşına ev yok daha arsalar kaldı. <gülüyor> Oktay demirci lütfen ya. Lütfen. <gülüyor> ne ne. Araziye yani. geldin. Tamam aldın veya dedin ki ben otun izade de mesela bir almayacağım arazi. ben bunu almayacağım. Tamam. Bas geçiyorsun ya normalde. Tamam. Sen hatta o üçlüyü tamamlayacaksın doğrunun üstüne bilmem ne yapacaksın falan filan uzun hikayeler dönüyordu. Hı hı. Şimdi mesela şöyleymiş aslında. Sen geldin almadın. Hop açık arttırmaya çıkılıyor. Pıtır pıtır hem hızlanmış oluyor oyun hem lezzetlenmiş oluyor diyorlar. Ona göre milyonlarca kişi Binlerce yıllık bu oyunu... Yanlış mı oynamışız? Yanlış oynamışız. Hocam? Ellerimiz kırılsaydı da oynamasaydık. Bu büyük hata. Umarız bundan sonra bizim canımız yandı. Bundan sonra genç kardeşlerimizin ya da gelecek nesillerin canı yanmaz. Büyük hatadan döndük. Ve bunu bir dönemeç noktası olarak alalım Oktay. Sevgili dinleyiciler bu e, failin aslında e, özel bir köşesi olacak 2014 yılı içerisinde. Onun biraz e, tanıtımını yaptı. Evet. Bu verdiği haberde her pazartesi günü Fireunch yanlış bildiğimiz doğrular adlı bir köşe yapacak. Doğru bildiğimiz ee, yanlışlar tipi de ama doğru bildiğimiz olabilir yani. Duruma yanlış göre yanlış duruma göre doğrular da olabilir. Sonuçta bir bildiğimiz şey ya yanlış ya evet. doğru. Bunları uzun uzun anlatacak. Galiba 3-4 program bu programlık programın ismi var. üzerine, evet. programın ismi üzerine konuşacaksın. Bu programlıkta malzeme var. Bu programda malzeme. Bir buçuk iki ay bu seni idare eder Fahir. Zaten ondan sonra önümüze o bakacağız. Artısı. Türkiye yeni bir sürece girmiş Peki, oluyor. Peki çok merak ediyorum bu monopoli bölümü tekrar e, gündeme gelecek mi yani? Bölüm yani istekler bu var olacak yani mı o, yoksa? İstek var okta. Yani şimdi yalan söylemeyeyim ben de baya bir istek var. Peki e, uzman konuk olacak mı programda? Uzman konuk olmayacak. Tek sadece tek, senin tek benim bilgilerimle, tek benim verdiğim... Lokomotif sensin. Lokomotif, ray. <gülüyor> Ondan sonra... Takma bıyık ve <gülüyor> atkı. Ee, bunlar eğer zaten bir kişide toplanıyorsa tek başına ithal program yapması. Ee, o köşeyi merakla bekliyoruz Faiz. Bu köşeyi merakla bekleyenler için ee, bir müjdede... Ön, evet, önümüzdeki dakikalarda yeni müjdeler de vereceğiz. Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Programın son dakikalarında mikrofon ayarlarıyla e, oynanan oynan, program. Evet, Antarktika'da buzlar arasında mahsur kalan bir Rus gemisi vardı araştırma gemisi. He, ne oldu? Zaten ona bir anlam veremiyordum. Nasıl bir yandan buzullar eriyor bir taraftan nasıl bir gemi buzlar arasında kalıyor tırnak içerisinde çok manidar. Zamanlaması Gözlerimi da çok manidar. Özlerimi ve kaşlarımı bu mevsimde fahir. Üstelik de tam da Antarktika'da e, ne mevsimi bilmiyorum. E, yani. Dış güçlerin hakim olduğu mevsim. Tabii dış güçlerin en hakim olduğu mevsimde onu bir gemi kurtarmayayım. Bana kurtar bir tane mevsim. Antarktikalı söyle Antarktika'da şey yapan. Çalışan. Yok. Çalışan. Hep dış. Yok. Hep dışarıdan Rus, müdahale. Efendim Fransız, Alman, İtalyan, Kanada, Yeni e, Zelanda. Ele geçirmişler. Resmen, Resmen ele geçirmişler. geçirmişler. Doğru. E, gemiyi kurtarmak için bir gemi yola çıkmıştı olmadı bir gemi daha yola çıktı bu beceremez diye. He. O da bir taraftan şey yani bilim dünyasında dur o beceremez kesin o beceremez biz de bir tane daha gönderelim diye. Bir geminin bilim dünyasında bir geminin başına gelebilecek en kötü şey. E, 74 kişi gemide bir taraftan da hala e, tutsaklıkları bir şekilde devam ediyor ama onlar eğlenmesini de biliyorlar. Ee, araştırmalar devam ederken e, fotoğraflarını çekiyorlar. E i̇şte ne yapalım bütün gün bu bir de gemide iyice bir şey oldu yani. Bir de neyle ısınıyorlar? O gemiyi neyle yakıyorlar? Kaptan kombiyi ikide yakıyor. İki ihtimal var. Ya kok kömürü. Kok. Daha önce de burada defalarca kok demiştim. Kok, kok zaman benim. zaten bir süre sonra anlamını yitiriyor. Kok. kok kok kok kok dediğin zaman bitiyor. Ya da doğalgaz Faiz. Gemide doğalgazı hani yani şimdi... Vardır, konforludur. Vardır abi. Konforludur. Ne yakıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. E, bu insanların da, bu bilim insanların da aileleri var, anneleri var, babaları var. Onlar da merak ediyorlar. Yavrumuz Antarktika'da ne yapıyor diye. Onun önlemini almışlardır Fahir. Nasıl Battani almışlardır? Battaniyelerle, yiyeceklerle, içeceklerle falan güzel gitmişlerdir ama... Yine de tabii morali de yüksek tutmak lazım. gemi dünyası çok garip. Ben de çünkü. bile şey doğalgazın bit, bitecek olması stres yaratırken. Kumbunları Yaratır. da bildiğim kadarıyla bu gemiler e, sayaçları e, kartlı sayaç. Tabii. E, kartlı sayaç olduğu için de e, büyük sıkıntı yani şimdi nereden yükleyecekler? İşte en yakın yani, metro istasyonuna gidecekler. Antarktika'ya neresi en yakın? En yakınsa neresi Olacaklar sen, Yol onu... üstlerinde neresi varsa alacaklar diyanlarına. Ama belli de ölçüde alabiliyorlar. Hep bunlar sıkıntı, hep bunlar olay. Ama eğleniyorlar, fotoğraflar geliyor. Bakıyoruz moraller dimdik. Yani gerçekten bu kadar dik morali ben ilk kez görüyorum. O buzların aralarında sanki adeta Havai'de bir tatildeler gibi. E, güzel o zaman. Moral moral çok önemli Fahir. Yoksa yani doğalgaz olsa moral da... moral çok önemli. Buz, buz arasında kalma hastalığı <gülüyor> çok önemli. En önemli şey morali dik tutmak. Doğalgaz olsa da e, şey üşürsün. Yani sıcacık olsa da ortam, moralin o, bozuk, bozuk olursa olsun. üşürsün, Zaten... hukuk gelir, e, mayışırsın, fahir. Olmaz. Zaten öyle bir Kaptan... kaptanın lafı var. Ne? Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz... Hmm. E, eğilmeden uyumayın kimse. Kaptanın lafı diyorsun. Doğalgaz Çok iki... da bu lafı beğendim. Kaptanın lafı diyorsun. Kırka getirin, yapın diye. Ha, yani kaptanın zaten şey olması çok e, tecrübeli olması. E, kaptan bildiğim kadarıyla Türkiye'de bayağı uzun yıllar yaşamış. Özellikle Ankara'da. Yaşamış mı? Yaşamış. O yüzden kombi kullanma konusunda on numara. Çünkü başka kaptan olsa geceden kapatır. Mesela sabah açar. Aynı falan şey falan, oluyor falan diye gider böyle şey oluyor. bütün bütün kameralardaki bütün bu peteklerin şeylerini petekler, kapatır. Petekler petekler hava yapmışlar. yani. Kullanmadığımız kap onlar falan hep Kapatır bu... o verimden düşürür. Bu kaptanın e, Ankara geçmiş olduğu için onların hepsinin farkında ve hiç dokunmuyor. Çok hiç güzel. Hiç dokunmuyor. 40'ta yakıyorum. 35 veya 40'ta yakıyorum. Aynı demiş. aynı durum bu NASA'nın yeni ekibinde de var. NASA. Ayı Orada gönderece... da var. Ankara Ankaralı bir Ankara ya, kesin ve bence Ankara yükselen değer şu anda. Ankara yükselen değer sevgili dinleyiciler siz de bu yükselen değer Ankara'daki yerinizi almak istiyorsanız bir an önce başvurularınızı gerçekleştirin. şu aralar başvurular alınıyor çünkü bildiğim kadarıyla. Evet. Büyük kaptanlığın yolu da Ankara'dan geçiyor sadece kaptanlık değil. Çünkü Büyük Ankara Kaptanlığı. biliyorsun deniz olmamasına rağmen kaptanın en bol şehirlerden bir tanesi nasıl oluyor? Hakikaten öyle yalnız değil mi ya? Şu programda mesela bir sen varım bir, bir sen varsın bir ben varım değil mi? Yani evet. şu anda bu evet. programda bile iki kişilik bir programda bir kişi kaptan şu bir anda. Bir kişi kaptan. Yüzde ellisi kaptan. E yani, Hangi? yani. Ama sokağa çıksan sorsan kim kaptan diye hiç kimse söylemez. E kim verdi o zaman kaptanlık belgelerini? Oktay bir alkış, kıyamet bir şey vereceğim ben sana ya. Kafamız ben sana bir alkış karışık. vereceğim. Sevgili dinleyiciler ülke olarak ben sana nasıl bir nasıl karışık? Veriyorum. Bir de alkış veriyorum. Oh. oh. Rahatladım. Bir daha bir gong versene faiz Al canım. Oh. Çok güzel. Böyle kel bir adam canlanıyor bu gongu duyunca ben ya gözümün önünde. Vallahi böyle güzel. kel bir adam, iri yeri bir adam. İri, nedense, iri, nedense iri adamlar. Alplarda böyle beyaz şeffaf bir şey var, şeffaf değil de böyle pırıl pırıl kumaşta ve kum, şeyle ile bağlanmış. Kuşak var bir tane de, benim de Üstü çıplak. O böyle böyle iri. Oktay, Oktay Demirci'nin psikopat, <gülüyor> bininç altı. Bak bir daha vur bak. Bak bir daha, bir daha bir daha vurdu. Gongu mu istiyorsun? Vurdu Ağır, gongu. Ahrsız çıktı. <gülüyor> Kibar da bir adam ama bak görüyor musun ya? Ha evet şimdi gördüm Gördün ya. Gördün değil mi? Arsızlığa da girmiyor ama. Evet gördüm gördüm. Ar aradan görünce güzel oldu. Kibar da bir adam. Kibar da. İnce bak belli. Kibar bir adamcağız. Bakımlı. Son artık Oktay biliyorsun yılbaşı Tüketiciyi harifesini. Tüketiciyi kandırmayın. Tüketiciyi kandırmayın. Adamın asabını bozmayın. Çok yüksek cezalar geliyor. Ee, televizyon ve gazetelerde Ömür boyu hapis yönü... cezası geliyor değil mi Oktay? 90... Tüketiciyi kandırmanın cezası. Ömür boyu hapis çünkü ülkemizde ö... idam ömür... cezası olmuyor. Ömür boyu hapisten ö, bir iki adım önce hmm. para cezası var. Parada ama yani donuna kadar almak adamı. Donuna, ka yadını. Resmen donuna kadar alınıyor. Evet. Ve hala yetmezse başka şeyler de alınıyor. 91 bin 370 lira olarak belirlenmiş. Kaç bir daha söyle? 91 misin? bin 370 lira. Yeni ceza tutarı. Televizyon ve gazetelerde tüketiciye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı reklam All yapan firmalar. Alkış geliyor. Hayır, bağladık valla programı ya. Ne Yarın abi. da Mustafa abi çağıralım. Bitti Keser. Bitti. Mustafa Keser'le bir çocuk. Onunla beraber güzel bir şey yapalım ya, program yapalım valla. Promosyonlarına uyarıya rağmen durdurmayan gazeteler 304 bin lira ödeyecek. Niye daha fazla? Ve şimdi hamurumuzu açıyoruz. Ve bunu da fırına koyuyoruz. Niye gülüyorsun ya? Hamur açılırken ne? Kötü Hamur bu... açılırken gülünür ya. Hamura böyle şey sevgi katılır. Gül, gülüş katılır. Hamur, ka ka abi. katılır. Hamur abi bu demiş. <gülüyor> Hamura en son katılacak şey. At sevgili dinleyiciler. Sizde en son katıl. Oh. Oh. En başta katıyor bazıları. Olmaz keser. Hamuru keser. <gülüyor> O yüzden atı en son katı. Sırtlarım yanlarım iyi oldu ha. Vallahi iyi geldi. Niye hamur abi dedin ya? Şurada seneyi kapatıyoruz. Hamur abi denecek zaman var denmeyecek zaman var. Yani... Ya çeye bakacaktık bakamadık. O bende bir yara olarak duruyor hala. Kalsın o yaraların kabuk bağlamasın inşallah. Hala dedim yarına Fet kadar bir şey olmaz de. değil mi? Ne? Olmaz. Ne? Bu yarına bu... kadar kabuk bağlamasın. Tezgahın üstüne bırak hiçbir şey olmaz o. Bırakmaz o zaman yarına kadar bırakıyorum bunu. Sevgili ee... dinleyiciler siz de yarına kadar bırakın. Aman kimseciklere söz vermeyin. Söz vermeyin. Yarın burada olacağız. Yarın yılın son günü. Yılın son salıcı. Hayvan gibi eğleneceğiz bugün. Ayın 31'i ve Aralık. 18.432 yılda bir denk gelen bir olayı. Gerçekleşen bir olayı ilk kez burada. Ve 2013. Burada Yıl dikkatlerden kaçmadı. Oktay çok teşekkürler. E, bu günü özel günü beraber geçireceğiz. Oktay geçirelim. çok teşekkürler. Oktay teşekkür çok teşekkürler. Ederiz. Çok teşekkürler. Al ben sana... Al sana en sevdiğin şarkı. Şöyle güzel. Yar, yarın yılın özetini yapacağız sevgili inceler. Bugün yapamadık. Yarın hızlı hızlı yapacağız. Bugün mükemmel bir gün olacak.